1093, numaralı konu, Übade'nin ölüm döşeğindeyken aile efradından ve konu komşusundan kendisinden kısas almalarını istemesi, evet, Übade bin Samit vefatı esnasında, kölelerimi, hizmetçi ve komşularımla benimle ihtilafı olan kimseleri yanıma çağırınız, dedi, istediği kişiler geldiğinde onlara şunları söyledi, zannediyorum bugün benim dünyamın son, ahiretiminse ilk gecesi olacaktır, sizden herhangi birinize elimle ya da dilimle bir kötülüğüm dokunmuş olabilir, nefsimle. Kudret elinde tutan Allah'a yemin ederim ki, kıyamet gününde bunlar kısa olunacaktır. bu yüzden de sizden herhangi birinizin bende böyle bir hakkı varsa canım tenimden çıkmadan önce kısasını alsın, bunun üzerine gelenler, sen bizim babamız ve bizleri eğitip terbiye eden öğreticimizdin, dediler, gerçekten de übade bir hizmetçisine ya da kölesine dahi kötü bir söz söylememişti, buna rağmen, peki benden böyle bir şey sadır olmuşsa beni affettiniz mi, diye sordu, evet, dediler, o zaman ey Allah'ım, sen şahit ol, dedi ve sonra da şunları ekledi, madem ki böyle bir şey yok, o halde vasiyetime kulak veriniz, hepinizden, ölümüme ağlamamanızı istiyorum, son nefesimi verdiğimde sizler kalkıp abdest alınız ve sonra da namazgahlarınıza çekilerek namaz kılınız, bundan sonra da hem kendiniz ve hem de benim için af talebinde bulununuz, çünkü Allah Teala, Kur'an'ında Allah'tan sabır göstermek ve namaz kılmakla yardım isteyin. Bakara 2. .sur 45 ila 46 buyurmaktadır. Beni mezarıma sürağıl götürünüz. Cenazemin arkasından ateş getirmeyiniz ve altıma da çiçek falan koymayınız.